Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, leyleklerin göç yollarını, ölüm nedenlerini ve dağılım alanlarını inceleyen Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ortaç Onmuş, bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda halkaladığımız 100 leylekten 6'sının ayaklarına ip ya da poşet dolanması sonucu öldüğünü tespit ettik, dedi. Onmuş Ağ muhabirini yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü öncülüğünde Ege Üniversitesi işbirliğiyle Ege Bölgesi başta olmak üzere Bursa ve Eskişehir'de leylek halkalama işlemini sürdürdüklerini belirtti. Aydın bölgesindeki çalışmaları Ekosistem Koruma ve Sevenler Derneği ile yürüttükleri bilgisini paylaşan Onmuş elektrik direklerinin üzerindeki platformlarda yuvalayan leylekleri takip ettiklerini ve her birinin kimlik bilgilerinin yer aldığı halkalar taktıklarını anlattı. Yaklaşık 10 yıldır sürdürdükleri halkalama çalışmasını leylekleri daha iyi anlamak için yaptıklarını dile getiren olmuş şöyle konuştu. Bir canlıyı korumak, onun insanla olan ilişkisini daha iyi anlamak istiyorsanız o canlıyı takip etmelisiniz. Onu takip edebilmek için de o canlının bireylerinin birbirinden ayırt edebilmeniz gerekir. Leyleklerin hepsi birbirine çok benzediği için nereden geldiğini, nereye gittiğini, hangi yuvadan geldiğini ve ne kadar yaşadığını takip etmek olası değil. Biz de bunun için leyleklerin bacaklarına plastik halkalar takıyoruz. Bu halkalar üzerinden harflerden oluşan özel kodlar var. Bir nevi kimlik numarası gibi. Leyleklerin ekolojik açıdan önemli türler olduğuna dikkat çeken olmuş, takiplerimiz sonucunda ne kadar yıl yaşadıklarını, ne zaman tekrar üremek için geldiklerini, doğdukları yumurtadan çıktıkları bölgeye gelip gelmediklerini, eğer başka bölgelere gidiyorlarsa ne gibi yayılım ve dağılım alanı gösterdiklerini, ölüyorlarsa ölüm nedenleri gibi birçok şey anlayabiliyoruz. Leyleklerin bu takibini yapabildiğimiz sürece onların neye ihtiyacı olduğunu daha iyi biliyoruz diye konuştu. Aydın'ın Pamukören Değirmendere Köyü halkı, zeytin bahçesinin içine jeotermal yapılması planlanan alanı mühürledi. Aydın'da jeotermalden zarar gören en son yerlerden biri olan Pamukören Değirmendere Köyü'nde bir firma, köye 50 metre mesafede bulunan Köy deresi bitişindeki zeytin bahçesi içine jiyotermal santral yapmak için çalışmalara başladı. Firma izin alabilmek için arazideki zeytin ağaçlarını bayram haftası içinde insanların az olduğunu düşündüğü bir zamanda kesti. Firmanın bu hukuksuz uygulamasını gören köy halkı duruma tepki gösterdi, jandarmaya haber verildi, tutanak tutuldu. Ancak jandarma tutanan bir kopyasını köy halkına vermek istemedi. Bunun üzerine tutanak bir avukat aracılığıyla alındı ve Cumhuriyet Savcılığına firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu. ile ilgili herhangi bir adım atılmadığını gören köy halkı, jeotermal santral yapılacak bahçenin kapısına jeotermale geçit yok diye yazdı. Zeytin bahçesine giden yolun üstüne kesildiği kadar zeytin ağacı diken köy halkı, firmaya ait iş makinelerinin zeytin bahçelerine zarar vermesini önlemek için yolu kazıyarak kapattı. Ben köyüme jiyotermal santral istemiyorum. Zehirlenerek ölmek, çocuklarımın geleceği olan zeytin varlığımı kaybetmek istemiyorum diyen köylüler jiyotermal yapılmak istenilen alanı böylece mühürlemiş oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Japonya'nın Nagano kenti. Karuyuzava kasabasındaki Prince West Hotel'inde düzenlenen G20 Çevre ve Enerji Bakanları toplantısının ikinci gününde iklim değişikliğine uyum ve ekosistem tabanlı yaklaşımı içeren dayanıklı altyapı başlıklı ikinci çevre oturumuna katıldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre hükümetler arası iklim değişikliği paneli tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda Türkiye'nin de yer aldığı Akdeniz Havzası'nın iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösterildiği Ne yaptı konuşmada hatırlattı kurum. Dedi ki, Türkiye iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en çok görüleceği ülkeler arasında yer alıyor. Keşke bu ifadenin arkasında Türkiye'nin yaptığı veya yapmak üzere olduğu veya uluslararası alanda aldığı sorumluluğu anlatan çok detaylı bir plan da gelsin diyoruz. Türkiye'de aşırı hava olaylarının sayı ve şiddetinin artışlarına da dikkat çekti kurum. Özellikle sıcak hava dalgaları kuraklık ve orman yangınlarının Türkiye'yi artan şekilde tehdit ettiğini, yağış rejiminin değişmesine bağlı olarak sel ve taşkınla heyelan olaylarında artış görüldüğünü diye getirdi. Bu nedenle iklim değişikliğine uyum sağlanması bağlamında dayanıklı altyapı inşa edilmesinin Türkiye için büyük önem arz ettiğine dikkat çekti kurum. Tabii ki uyum önemli ama uyumdan daha önemli olan sanki sera gazı salımlarımızı azaltmak. Zira altyapı gerektiriyor diye uyumu savunmak pek akıl karı bir iş değil. Ülkemizdeki dayanıklı altyapının geliştirilmesi çalışmaları henüz başlangıç aşamasında. 2012'den itibaren ülkemizde afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi için adeta bir seferberlik başlatıldı. Kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında yaklaşık 6,5 milyon konutun yeniden yapılandırılmasını hedefliyoruz. Amacımız her yıl 300 bin konutu dönüştürmek ancak dayanıklı altyapının inşa edilmesi ve iklim değişikliğine uyum sağlamanın yatırım mahiyeti oldukça yüksek. Yabancı yatırımcıları da büyütmekte olan yatırım fırsatı açısından avantajlı ülkemize yatırım yapmaya davet ediyoruz dedi. Bu yorumlar ülkemiz açısından esasında pek itibar kazandıran yorumlar değil. Ben Uygar ismi ve programlarımızı derleyen Büşra Yar Bugünlük sizlere en azından Pozi.org'dan mutlu bir haberle veda edelim. Gaziantep'te atıklar altına dönüşüyor. Şahin Bey Belediyesi'nin başlattığı proje kapsamında vatandaşlar gelir dönüşüme kazandırılacak. Atıkları çöpe atmayıp bankam atık noktasına götürüyor. Karşılığında da altını alıyor. Bu güzel haberde de bir kötü yan bulalım. Altın madenciliğinin de doğaya olan korkunç etkisini burada unutmamak lazım. Keşke başka bir şey alsalar. Geri dönüştürdükleri atıklar kapsamında tabii ki atığı geri dönüştürmek iyi bir şey şüphesiz. İklim değişikliğine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz esen kalın. Geze geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.